Hem madem biz gözümüzle görüyoruz öyle ihatalı ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki o hafiziyet zihyat her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini esma-i ilahiyeye karşı lisanı hal ile tespihatına dair sayfi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvay hafızalarında ve hassa insanın dimağındaki manen pek büyük, sureten pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında vs. maddi ve manevi in'ikas aynelerinde kaydeder, yazdırır, zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözlerimize gösterip, milyonlar misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle وَاِذَا الصُحُفُ النُشِرَتْ ayetindeki en acip bir hakikat haşriyeyi kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçeği ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder. Başta nevi insan olarak bütün zihayatlar ve bütün eşya fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve yoklukta idam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya terakki ve devama tasaffi ederek sermedî vazifeye istidad ile girmek için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 وَالْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْضَّاهِرُ وَالْبَاطِنِ ayetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterip, hafiziyeti azami derecede ve haşri bahar kolaylığında ve kat'iyetinde bizlere ders verir. Evet, bu dört ismin cilveleri en cüz'iden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela, nasıl ki bir ağacın menşe'i olan bir çekirdek el evvelu ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şerayetini cami bir kutucuktur ki, hafiziyetin azametini isbat eder. vel ismine mazhar olan meyvesi ise, çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fihristesini ve amellerinin listesini ve hayatı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandukçadır ki, Azami derecede hafiziyete şehadet eder. Ve vahiru ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismaniyesi ise öyle tenasüplü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zinetler ve yıldızlı nişanlarla tezyin edilmiş, güya 70 renkli bir huri elbisesidir ki hafiziyet içinde azameti kudret ve kemali hikmet ve cemali rahmeti gözlere gösterir. Ve ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir erzak kazanıdır ki hafiziyet içinde kemali kudret ve adaleti ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de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 ve defter-i hidamatlarıdır ki, bilbedahe, bir hafizi i zülcelal vel-ikramın hadsiz kudret ve adaletiyle ve hikmet ve rahmetiyle iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise, ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve Esma-i karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını, ve gelecek bahar haşrinde neşr olabilen bütün sahifi amellerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup hafiz zülcelal'in hikmetine teslim eder. Huwel aakhiru ismini hatsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezzakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek zihayatlara ziyafetler vermekle, huvezzahiru ismini, meyveleri, çiçekleri, taamları sayısınca, lisanlarıyla zikredip, medhü sena eder. Gündüz gibi ve iza suhufu nüşret hakikatini gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise, hat ve hesaba gelmez muntazam makineleri, ve mizanlı fabrikaları, kemali dikkat ve intizamla işlettiren, öyle bir kazan ve öyle bir tezgahtır ki, bir dirhemden binler batman tağımları ihzar eder, pişirir, açlara yetiştirir ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki, zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmaz. hüvel ismini, zeminin iç yüzüyle, yüz bin dil ile tesbih eden bazı melaike gibi, Yüzbinler tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz senevi hayatıciyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve keza o dört ismi haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de dehri ve dünya hayatıciyetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki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 Semavat ve arzın halikızülcelarinin bir saati ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer ve birbirini ispat eder ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle haber verir diye hafiz ismiyle ve'l-evvelu ve'l-âhiru ve'l-zahiru ve'l-bâtin isimleri, hâlıkımızdan sorduğumuz haşir meselesine mezkûr hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki, insan, şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi,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 ve yüzer fenlerle ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve en mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişahı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi ve bir nevi halife-i arzı ve cüz'i külli bütün harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve semavat arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emaneti kübra'yı omuzuna alan ve önüne iki acib yol açılan birinci yolda zihayatın en betbahcti ve ikinci yolda en bahtiyarı ve çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külü ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabatı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabağısı ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hatsiz fakriyle ve acziyle beraber hatsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bir çarezi hayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat ciyetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetil elemlerle aludе ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak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 ve böyle yirmi külli hakikatlarla Cenabı Hakk'ın Hak ismine bağlanan ve en küçük zih hayatın en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı ala kadar edecek ef'alleri, o ismin katibini kiramları ile yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar Elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki, bu yirmi hakikatin hükmüyle, insanlar için bir haşir ve neşir olacak ve hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve hafiz ismiyle cüzi külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebeye ve sorguya çekilecek ve dar bekâda saadet-i ebediyye ziyafetkâhının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 Gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuk insaniyenin mezkûr yirmi hakikatlar lisanlarıyla edilen ve arş ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamış adetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatlerin bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları, ve o istidat ve arzuları besleyen kainatın pek çok rabutalarını ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek. Öyle bir haksızlıktır ve öyle imkan haricindedir ve öyle zalimane bir çirkinliktir ki, hak ve Hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerine şaadet eden bütün mevcudat, onu reddederler, yüz derece muhal ve bin ve cihle mümtenidir derler. İşte halikimizden haşre dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil ve Rahim isimleri cevap verip derler: Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuku mislî haşir haktır ve muhakkaktır. Hem madem daha yazacaktım fakat güneş gibi malum olmasından kısa kesiyorum. İşte geçmiş misal ve mademlerdeki hakikatlere kıyasen Cenab-ı Hakk'ın yüz belki bin esmasından kainata bakan isimlerinin her birisi, nasıl ki mevcudattaki ayneleri ve cilveleriyle müsemmalarını bedahetle ispat ederler, aynen öyle de haşri ve dar ahireti de gösterirler ve katiyetle ispat ederler. Hem nasıl halikimizdan şu sorduğumuz sualimize o Rabbimiz bütün fermanları ile ve nazil ettiği bütün kitapları ile ve müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kat'i cevap veriyor. Aynen öyle de melekeleriyle ve onların dilleriyle daha başka bir tarzda dedirir. Şöyle ki: Melekler derler: Sizin zamanı Adem'den beri hem ruhanilerle hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delalet eden hatsiz emareler ve deliller var. Ve biz ahiret salonlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi, birbirimize mutabık olarak sizin kumandanlarınız olan enbiyalarla görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima da söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz bâki ve mükemmel salonlar ve bu salonların arkalarında tefriş ve tez'in edilmiş olan saraylar ve menziller. Hiç şüphemiz yoktur ki, Gayet önemli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar ve size kat'î beyan ediyoruz diye sualimize cevap veriyorlar. Hem madem Halikimiz bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselamı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş biz dahi ilmel yakîn mertebesinden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 beşeriyetin bedeviyet ve tufuliyet devirleri olmasıdır. İbtidai derslerde izah az olur. hasıl, madem Cenabı ı Hakk'ın ekser isimleri, ahireti iktiza edip isterler, elbette o isimlere delalet eden bütün hüccetler, bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melaikeler, ahiretin ve alemi bekanın bekânın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar, elbette melaikelerin, Ruhların ve ruhaniyatın vücutlarına ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller dolayısıyla ahiretin vücuduna dahi delalet ederler. Ve madem Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddeası ve esası ahirettir. Elbette o zatın nübüvvetine ve sıdkına delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri bir cihette Dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şehadet ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşr ve ahirettir ve bin ayetiyle haşrı ispat eder ve onu haber verir, elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şehadet ve delalet eden bütün hüccetler ve deliller ve bürhanlar, dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve açılmasına dahi delalet ve şehadet ederler.